Evliliğimizi Hayatımızın En büyük dönüm noktası olan Bu konuyu Ülke şartlarını Değişen şartlara da hesaba katarak Takdim etmeye çalışacağım Diyorlar ki Şartların Değişmesiyle hükümler değişir Bu hem sünnettir Hem de fıkhın Çok can damar Olan bir konudur Bununla alakalı çok örnekler var Ama çok örnek az da değil Mesela Hazreti Ümer Efendimiz Mescid i Nebevi'de Hırsızlık olayı yaşanınca namazdan sonra Caminin Mescidinin kapısını kilitleme ihtiyacını hissetmiştir Halbuki Camiler kapanmaz 5 vakit namaz 5 vakit dahil Gece dahil Camilerin açık olması esas alınmış idi. Şartlar değişti. Hırsızlık olayları gerçekleşince camiler yaslanmazında kilitlendi. Sabanama tekrar açıldı. Bu şartların değişmesiyle hükümlerin değişmesidir. Veya bunlar bildiğiniz konulardır. Sizlerle nişanlık veyahut da evliliğin ilk sözünü yazmak için bunları vermek mecibiyetindeyim ki hoca bunlar nereden çıkarttı? Gibi gönlünüze, düşüncenize bir istifam, bir sorun gelmesin. Maliki mezhebinde Bir ailenin oturmuş olduğu evin kapısının önüne köpek tutmak, köpek besletmek, beslemek mikrotur, gerahattir. İmam Malik hadetlerinin Vefatından 150 sene sonra Maliki mezhebindeki bazı müştehitler Köpek tutmuşlar. Oturdukları Evin kapısına köpek bağlamışlar Bağdat Halkının böyle eşrafı Bunu duyunca Gelmiş demişler ki Size ne oluyor? Mese imamımız İmam Malik Meskun mahalde Bir evde normal bir evde Köpek bulundurmayı Köpek bağlamayı Kerih görmüşken Siz nasıl bunu yapabilirsiniz? O İli Mehri diyor ki Şartlar çok değişti. Eğer imamımız İmam Malik bugün bu şartlar yaşamış olsaydı, hayatta olsaydı kapısının önüne köpek değil belki aslan bağlardı diyorlar. Bunlar birer örnek. Kim ticari hayatımızda şartlar değişti, siyasette şartlar değişti, eğitimde, öğretimde şartlar değişti. Ama ibadet ve ahlak dünyasında kıyamet kopuncaya kadar hiçbir değişim olamaz. İşte biz bu konuyu bu değişim atmosfer içerisinde konuyu yozlaştırmadan, taklit kapısı açmadan ve açtırmadan, batıla benzemeden ve benzetmeden aile müessesesinin kuruluş hazırlığını takdim etmeye çalışacağım. İlk cümlemi hatırlarsanız iki farklı aile demiştim. Bunun üzerinde bu derste durmak istiyorum. Çok farklılaştık. Bir evde üç kardeşin farklı farklı dünyalar adeta. Karı kocanın arasında çok dağlar kadar farklı oluşmaya başladı. Bunun üzerinde biraz durmak istiyorum. İki farklı aileyi önce mercek altına alacağız evlenme çağına gelen kızımız ile evlenme çağına gelen erkek delikanlımızın bu farkları onların hayatlarını zehir mi etsin yoksa hayatlarına zenginlik mi katsın ama her konuda olduğu gibi bütün bunlar ilimle bilimle kültürle öğrenecek ve öğretilecek konulardır fark ne demek fark biliyor musunuz? Fark Kişiler ve nesneler arasındaki farklılık, ayrılık, başkalık, benzememezlik daha doğrusu. Şu önümde görmüş olduğunuz çiçekler dahi bak birbirine fark atmış. Beyaz var, kırmızı var, sarı var. Bir nesne olarak ağaçlara bakıyorsunuz, çiçeklere bakıyorsunuz. Hayatın oluşumu sağlayan her şeye bakıyorsunuz, her şeyde bir farklılık söz konusu. Rum suresinin 22. ayetinde Yüce Rabbimiz yaratmış olduğu insanların gerek dillerinin gerekse renklerinin farklılığını gündeme getirir ve bu farklılıkları kendi varlığının belgesi olarak ilan eder. Allah'ın var olduğunu kanıtlayan ayetlerden, delillerden bir tanesi nedir? Dillerinizin ve renklerinizin farklı olması. Beyaz tenli insanlar, siyah tenli insanlar, Kürtçe konuşan, Türkçe konuşan, Arapça konuşan ve Etopya'ya gittiğimde Harar Eyaleti'nin kabile sayısının 350 tane farklı dil konuştuğunu söylediler. Yani kabileler arasında bile Küçük çaplı, küçük boylu kabileler var Ama her birinin dili farklı 350'nin üzerinde Farklı dille konuşmuş olduklarını Orada bizzat öğrenmiş olduk Nedir acaba bu? Niye tek bir düzen, tek bir renk, tek bir dil Tek bir konu yok? Da bu farklılık nereden geliyor? Bu farklılık Yaratılıştaki bu farklılık ki her şey Allah yaratmıştır. Bitkiler alemini, hayvanlar alemini, insanlar alemini yaratan Allah'tır. Niçin tek bir renk, tek bir dil ortaya koymamış da bu kadar renkler, bu kadar diller ortaya koymuş? Bu farklılık nereden kaynaklanıyor? İlahi isimlerden. Yani 99 esmadan Yüce Allah'a ait olan 99 isim, ilahi isimler, mahlukat üzerindeki, yaratılmış olan her şeyin üzerindeki bir tecellisidir. Yüce Allah'ın 99 isminin tecellisiyle farklılıklar oluştu. Ama ne kadar zenginlik, ne kadar güzellik. Ancak bu farklılıklar bilmeyenler, Cahiller tarafından tefrikaya dönüştüğü gibi, alimler tarafından, bilenler tarafından ise vahdife dönüşür. Olayı bilmeyenler bu farklılıkları tefrikaya, düşmanlığa, kopmaya, ayrılmaya götürür. Ama olayın farkında olanlar ise birliğe, beraberliğe, düzen ve insana taşır. Bu mutlak gerçeği hiç kimse inkar demez. Bu farklılıkların Zenginlik olduğunu fark edemeyenler Ayetleri kavrayamamış, Anlayamamış olan insanlardır Biz sadece Sahifelerle yazılmış Olan Kur'an-ı Kerim'i görünce işte ayetler budur zannediyoruz O yazılı ayetler Her zaman söylerim Bir de bunun yansıması var Adeta fotoğrafını çekmiş olduğumuz Binlerce ayetleri görebilirsiniz şu önümdeki Rengarenk çiçekler de bir ayet değil mi? Yapay da diyor Ve bir su ayet değil mi? Şu binanın duvarları bir ayet değil mi? Biz şu anda kamerayla çeken Kardeşimizin aletleri Onun beden dili bir ayet değil mi? Kevni ayetlerden Aydan, güneşten, yıldızadan tutunuz Bir insan eve girdi zaman nereye baksa ayettir Çocuğu geliyor ayet Çocuğunun yüzüne bakıyor Sanki ayete bakıyor, gözüne bakıyor, ayet. kulağına bakıyor, ayet. diline bakıyor, ayet. konuşmasına bakıyor, ayet. ekmek yiyor, ayet. ekmeğe bakıyor, ayet. sofra diyor, sofra kuruyor, ayet. Sofra nimetlerine bakıyorsunuz. Fe insan ile ami, İnsan şu yemiş olduğu yemeğe bir baksın diyor Allahu Teala. Bakıyorsunuz hep ayet. Ama ekmek olarak tecelli etmiş, soğuk olarak, sıcak olarak, su olarak, görüntü olarak, insan olarak, hayvan olarak Ses olarak cins cins ayetler. İşte ayetlerin bu zenginliğini anlamanın yolu ayeti tanımaktan geçiyor. Ayet ne demektir? Bir insanı gerçek yaratıcısı olan Allah'a rehberleyen, kılavuzlayan, ona yönlendiren şey ayet demektir. Ayet bir insanı gerçek yaratıcısı olan Allah'a kılavuzlayan, ona götüren, Rehberlik yapan her şey ayettir. Gün gelir bu ayet bir devenin yürüyüşü olur. Gün gelir bu ayet bir bülbülün şakırdayış olur. Gün gelir bu ayet bulutlardan boşalan bir ayet olur. Nice nice insanlar ayetlere bakarak hidayet ermiyorlar mı? Herkes şu anda 6 milyar yeryüzü coğrafyasında insan vardır. Herkesin şu parmaklarının Küçücük bölümü parmak izi diyorsunuz. Ayet Allahu Teala şu kadarcık bölüme ayet diyor Kur'an-ı Kerim'de. Ayet deyip geçmeyecek şu kadarcık şey. 6 milyar farklı burada iz var, işaret var. Ey ilahi kudret diyorsunuz. <gülüyor> Teslim olmaktan başka seçeneğimiz yok. Öyleyse biz etrafımızdaki sürekli steriliklasyon haneye dönüşü olan ayetler, iş dünyamızın ayetleri, duy organlarımız Sevgi dünyamız, nefret dünyamız Kan dolaşım sistemimiz Sinir sistemimiz Yani kıkırdak dokumuz Duyorganlarımız Hepsini şöyle saymakla bitiremeyiz ki bunlar hepsi bir ayet. Bu ayetlerin Yüce Allah'ın O 99 isminin tecellisiyle Ortaya konuşulan Bir zenginlik bir farklılıktır Şimdi Herhangi bir renge veya herhangi bir dile karşı kökten bir saldırı başlattığın zaman bu otomatikman Allah'ın bir ayetine saldırı ile eş anlamlıdır. Hasan Kur'an'ın sayfalarını açarak okumuş olduğun ayete ayeti inkar edersin veyahut da Doğu Anadolu bölgesinde Ağrı'da, Karaköse'de, Ardahan'da Müslüman bir kardeşimizin renk kimliğine karşı gelirsin. Hiç fark etmez. İster Manisa'daki kardeşimizin Türkçe konuşmasına kulak ver, ister Diyarbakır'daki kardeşimizin Kürtçe konuşmasına kulak ver, ister Karadeniz'deki kardeşimizin Lazca konuşmasına kulak ver. Hepsi bir ayettir bunların. Onun konuşması da ayet, onun konuşması ayet, bunun konuşması da ayet. Ama renkleri ve ırkları cahil insanlar, anlamayan insanlar birbirlerini vuruşturmaya çalışmışlardır. Kürt, Türk, Arap, Çerkez gibi Bir takım ayrım ve taksimatlar içerisinde Bu husus Allahu u Teala'nın Esma-i tecellisinin sanki dışında Ceryan ediyormuş gibi Bir tavır sergilenmiş Hangi rengi görsek görelim Hangi dille karşıda karşılaşmış olalım Bu Allah'ın varlığını belgeleyen bir ayettir Gelsin boşluğum Gelsin Kürdüm Gelsin Lazım Gelsin Türk'üm Hepsi bir demet Bir buket gibi rengarenk Allah'ın varlığını belgeleyen Ayetlerdir Türkçe konuşsun, Kürtçe konuşsun, Arapça konuşsun Lazca konuşsun Ne diyorsunuz? Allah'ın varlığını Belgeleyen bir ayetlerdir Şimdi damat adayı, gelin adayı Geniş dünyanın insan olması gerekiyor Yaşamış olduğu dünyadaki insanların Yaşam tarzlarını Görmesi gerekiyor Çünkü onun her ne kadar fiziki dünyasını büyüttüğü, yediği, içtiği, yattığı, kalktığı 80 metrekarelik bir ev olsa bile Gerçekte onun evi dünyanın tamamıdır Ve bugün sizler bir hanımlar olarak, erkekler olarak, gençler olarak, hatta ilk öğretim, Birinci kademesi öğrenci olarak dünyaya dolaşmıyor muyuz? Dolaşıyoruz. Neyimizle? Dualarımızla, imkanlarımızla Nice nice öğrenci, öğrenci kardeşlerimiz Babasının göndermiş olduğu haçlığı Pakistan'a göndermedi mi? Nice nice genç kızlarımız, nişanlılı kızlarımız bileziğinin bir tanesini bozdurup Pakistan'a göndermedim, mi? Acıya göndermedi mi? Acı mi? Gazze'ye göndermedi mi? Artık biz her ne kadar sınırımız Edirne ve Van arasında çizilmiş olsa bile niyet dünyamız, gönül dünyamızda şu anda biz dünyayı dolaşıp duruyoruz Allah'a hamdolsun. Bu muazzam ve muhteşem bir gidişatın içerisinde bir gencimizin düşünce dünyası bir şehir gibi, bir mahalle gibi, bir site bloku gibi yapılacak olursa bunun dünyası dardır, bakışı dardır, geçimi zordur. Bir insan idare demez, sevmeyi bilmez, saymayı bilmez, hukuku bilmez, hakkı bilmez, geliştirmen kavgalar, gürültüler İstatistik bilimleri ortaya çıkar. Şu kadar boşanım var, şu kadar dayak yiyen var, şu kadar evinden kaçanlar var, şu kadar babası çocuk, şu kadar anası çocuk, şu kadar köpü çocuğu, şu kadar satanet çocuk gibi istatistik bilgileri, sevimsiz bilgileri ortaya koymaya çalışırlar. Biz aydınlık olsun, karanlık olsun, sıcak olsun, soğuk olsun, tatlı, acı gibi farklılıklar birbirini tamamlama özelliğine sahiptir. Allahu Teala'nın Lutfundan gelen bu farklılıklar bir bütünü adeta tamamlayan parçalardır. Evlilik öyle değil mi? İki farklı ailenin bir kız bir erkek bir araya gelecek. Ne diyorsunuz? Bir elmanın yarısı o, yarısı o. Bak ama A isminden gelen evdeki kızımızla B evinden gelen erkek arasında o kadar farklılar var ki. Bu farklılıklar işte bu. Dövüşmeye, kavgaya, kavgaya, itişmeye, dövmeye, küfretmeye sebep olan farklı olması gerekir. Ama bilgi olmayınca, eğitimden geçmeyince, cahil olunca en küçük bir konuyu büyütüyor, büyütüyor ve meseleyi çıkılma, içinden çıkılmaz bir hale sokuyorlar. Kıymetli kardeşlerim, öyleyse bu konuyu sizin gelecek dünyanıza, geçmiş dünyanızı yargılamak Gelecek dünyanızda bu hataları, yanlışlıkları çocuklarımıza, kızlarımıza aşılamamak için, onların yaşamaması için biz önce kendimizi evli aileler olarak gözden geçirelim, tersten geçirelim daha doğrusu. İnsanlar alemi, hayvanlar alemi ve bitkiler aleminin aralarındaki farklılıklar birbirlerini tamamlayacak güclerin varlığını temsil eden farklılıklardır. Ve her birisi Allah'ın varlığını ispatlayan, Kanıtlayan bir farklılıktır. Bundan dolayı Kur'an-ı Kerim Zariyat Suresinin 49. Ayetinde Her şeyden çift yarattık ki Düşünüp öğüt alasınız. Her şeyden çift yarattık diyor allah Teala. Bitkiler alemine dönün çift çift. Hayvanlar alemi çift çift. insanlık alemi çift çift. Niye yaratmış Cenab-ı Allah? Sebebini açıklıyor. Düşünüp öğüt alsınlar. İbret alsınlar va'tabru ya ey akıl sahipleri aklını kullananlar ibret alın diyor Allahu Teala. Siz hiç ibret alan insanı tanıdınız mı? Veya siz hiç ibret aldığınızın farkına vardınız mı? Acaba dediniz ben bu ayetin ışığında ve yönlendirmesinde ibret alanlardan biri miyim? İbret anlamı nedirse göre ibret öyle bir olaydır ki İbret, insanın subjektif, enfürsi, iş dünyasını temelden ilgilendiren bir duygu hakimiyet adeta. Ne demek bu? İbret. Bu yangın olabilir. Cenaze olabilir. Yeni doğan çocuğun dünya geliş şekli olabilir. Ağlayan bir çocuk olabilir. Kanatlarını uçarak semalarda uçuşan bir kuş olabilir. Lapa lapa yağan bir kar olabilir. İbret. İbret, hepsi ilahi bir kudretin kanıtı, belgesel olarak ortaya çıkıyor. İşte ibret aldığın zaman, musibetlerden, belalardan, hayırdan ve şerden ibret almak demek, hayatına giren farzları gözden geçirerek, dışta bıraktığın görevler varsa içe çekmek, sınıra çekmek yok. Hayatınıza girmiş, yanlışlar, batıllar, haramlar varsa bunu bir an evvel hayatından kovmak mücadelesini yürütenler ibret alan insanlardır. Haberlerde izliyorsunuz ya iki kamyon veya iki tır birbirine karışmış. Allah Allah diyorsunuz. Ya buradan insanlar çıkabilir diyorsunuz. Bu transit bir düşüncedir. Baktın hayret ettin sadece. İbretini almadın sen. Peki sana göre dahi beşeri bilgine göre bu iki çarpışan tırdan İnsan çıkmaması gerekirken insan çıkıyorsa acaba onu koruyan güç kim? İşte on düşünen kimse yok. Allah Diyemiyor işte? Allah dese bütün düğümler çözülecek. Allah dese problem ortadan kalkacak. Her şeyi yüce Allah'a yönlendirdiğimiz zaman her şeyin kılışın yardıcıyla aslı her şey aslında vücut edecek ve böylece iki farklı ailenin iki farklı gelini ve damadının Arasındaki bu zengin vizyon evlilik hayatını Allah'ın varlığını belgeleyen bir ayet haline sokacaktır. Öyleyse kıymetli kardeşlerim şimdi insan önce masaya yatıracak olursak kısaca demişlerdir ki ilim adamları sadece bir insanın şu tartılan, elle tutulan, gözle görülen şu vücudunu yani 50-60 kilogram gelen ağırlık olan vücudunu fiziki yönünü bir araştıralım. Bilgiler alalım. Tepeden tırnağa gözden geçirelim demişler. Ama bunun için kesintisiz olarak tam 20 sene çalışması gerekiyor. 20 sene. Bilim adamları oturacak masaya. Bir insanın fiziki dünyası, anatomik dünyasıyla, beden dünyasıyla, fiziki dünyasıyla gözden geçirecek bilgiler elde etmek isteyecek. Bunun için ortaya koydukları zaman dilimi ne kadardır? 20 sene, hem de var diye usulü çalışarak yapacaklar. 20 yıl düşünebiliyor musunuz? Peki bu insanın bir de manevi kimliği var. Peki onu nasıl araştıracaklar, çalıştıracaklar? Bu sahadaki insanın ruhi dünyasını gözden geçirilmiş ve ulaşabildiği kadar bilgilerle uğraşmış olan insanlar da bunu tespit etmişlerdir. Çok tespit etmişlerdir. Bugünkü konuştuğumuz çok konular Mesela bir damat Adayını buraya koyalım Bir de gelin hanı buraya koyalım Şimdi Birinde dışa dönüklülük Var öbüründe içe kapaklık var iki farklılık Biri Baskıcı öbürü Boyun eğici Mazlum gibi Biri sosyal bir insan Diğeri pısırık korkak gibi Biri Bakıyorsunuz girişken Dilinmedi karpuza girercesine girişken Diğeri sıkılkan Bir tanesi çok dikkatli Her şeye karşı dikkatli. dikkatli Diğeri sakar gibi hareketi var böyle Dikkatsizlik Biri çalışkan diğeri tembel Artık bunu çoğaltabilirsin Biri, biri sıcakkanlı öbürü soğukkanlı Bir tanesi barışkan özelliğe Bir tanesi biraz don gibi gözümeye çalışır böyle. Biri böyle bağımlı gibi hareket yapmak ister Öbürü ben, özgürlük taraftarıdır bir tanesi güven duygusu fazladır. Öbürü devamlı şüphedir. Her şey şüpheyle bakmaya çalışır. Biri çok nazik bir hareket eder. Dili kaba saba biridir. Değil mi? İşte bu farklılıkları çoğaltabilirsiniz. Bunu kaça çıkartmışlar? 18 bin adete çıkartmışlar. İnsanın ruhi kimliğini mercek altına alarak bir takım araştırma yapmış olan ruh bilimcileri, bilim adamları demişlerdir ki bir insanın Ruhî dünyasının özellikleri 18 bin kelimeden oluşur. Diyelim ki gelin hanım kibar. Damat efendi kaba. İki tane zıt var. Ne olacak şimdi? Çıkışın içerisinden dersiniz. Biri dürüst. Her şeyine dürüst hareket ediyor. Diğeri dürüst ve istibatı yok. İkilem içerisinde kalıyor. Yani biri artı biri eksi gibi sanki. Biri pozitif güç, biri negatif güç gibi. Biri hayrın temsi, biri şerrin temcisi gibi. İşte bütün bu mozaik mi diyelim biz buna? Yok. Bu özellikleri taşıyanlar, bu menfiler, olumsuzluklar pozitife, yani hayra, yani güzelliğe, yani müsbete dönüştürmediği zaman artık o aile hayatında mutluluk, saadet, sevgi, ilgi alaka, işte düğünden sonra iki ay kadar sürer. Aha olsun üç ay. Ondan sonra başlar bir hayat ki içinden çıkamazsınız. Kur'an-ı Kerim bunun üzerine çok durmuş ve İsra suresinin 84. ayetiyle yeryüzü insanının dikkatine bir kelime getirmiş. Adı Şakile. Siz kendi özel kütüphanenizden alın Kur'an-ı Kerim'in Tefsir ve mealini İsra suresinin 84. ayetini bir okuyayım bakayım. Ne demek Şakile? Diyorsun ki şu adamın var ya cibiliyeti bozuk. Tıyneti bozuk. Diyorsunuz. Bu adamın huy mu? Derler ki işte can çıkmanca huy çıkmaz. Bütün bunların hepsi Şakile'de de toparlanıyor. O Şakile'de. de. Yani dünya gelen bir çocuğumuz 6 yaşına kadar Anasından ve babasından doğumdan evvelki hayatında ne aldıysa irsi olarak bir de dünyaya geldikten sonra annesinden ve babasından Altı sene içerisinde ne gördüyse ne duyduysa onun şakilesi oluyor. Yani bir ham madde tabiri caizse tinet, cibilliyet, mayası bozuk diyorsun bu adamın. Halk arasında Mayası bozuk bu adam, mayası. Ne demek bunun şakilesi bozuk demektir bunun? Şakine demek? işte maya, huy. Peki bunu kim güzelleştirecek? Anne. Başka? Baba. Annenin ve babanın gayretiyle çocuk dünyaya gelmeden evvelki önemli görmüş oldukları aman Yemen'e dikkat et. Aman ha kişiline dikkat et. Ne ağzından haram lokma girsin ne ağzına haram bir şey bulaşsın. Çünkü bunlar genlerle girecek Çocuğa gidecek diyorsunuz Çocuk dünyaya geliyor Sanki bize bir hak daha tanınıyor Hadi bakalım bütün gayetinizi Ortaya koyun Şu 6 yaşına kadar çocuğunuza bir dünya kazandırın Yani onun tin Mayasını hatta siz yazın diyor Kur'an-ı Kerimlerisi bize 6 seneye kadar ne verdin işte odur Hani ne diyor da halkımız 7'sinde neyse 70'inde odur Peki ne yapacağız? Problem ortaya koyduk diyelim şimdi. Problem neydi? İşte iki farklı insanın, biri olumlu, biri olumsuz ama evlenmiş. Ve ise sıfırdan gelen bir sıkıntı. 6 yaşından itibaren hayata at gözün açan yavrunun hırsızlığı var, yalancılığı var, sahtekarlığı var. Her türlü günahlar artık boğuşmaya başlamış. Daha yaşı kaç gidiyorsunuz? E altyapısı var ya onun alt yapısına biz el atmadık. Allah ne diyordu? Fe'alhamaha fujuraha ve takvaha. Biz insan benliğine hem fujuru hem takvayı bir imtihan olarak koyu verdik. Hazreti Melana buna nasıl isim vermiş? Ey insan benliğinde Firavun da vardır, Musa da vardır. Ey anne, istersen sen dünya gelen çocuğunun bünyesindeki Musalığı Fırauna galip getirebilirsin Ama Fıraun da galip gelebilirsen Çocuğunun dünyasında Bütün gayret sende Dikkat et Musalık ve Fıraunluk Bir ırk olarak gitmiştir Musa peygamber de öldü Fıraun da Kızıldenizde boğuldu Ve lakin hala devam eder Ebu Leheb Ebu Cehil öldü diyorlar Ya Muhammed Ebu Leheb ölmedi, kıtalar dolaşıyor diyen Arif Nihat Asya bu niye söylüyor? Fıraunluğun mantığı, Fıraunluğun hayat tarzı bugün dünyanın her tırnağı böyle dolaşıp duruyor. Bakın lan allah Teala'nın vermiş olduğu bu fucur ve takva, yani birisi iyilikler, diğeri kötülükler. İkisini Allah-u iki zıttı ortaya koyuyor. Ki, işte bu iki zıt içerisinde biri galip gelecek Ya Fıraun galip gelecek Ya Musa galip gelecek İnsan vücuduna ya haramlar galip gelecek Ya helallar galip gelecek Ya sevaplar galip gelecek Veya günahlar galip gelecek Mutlaka ya pozitif gücün Hakimdir vücuduna Veya negatif gücün hakimdir Ya artılar senin Veya eksiler senin. Bütün bunlar bir insanın neydir? Kendi iradesi içerisinde Kendisiyle beraber, sürekli beraber olan özelliklerdir. Öyleyse kıymetli kardeşlerim. Hayatımızda büyük bir yeri, büyük bir önemi olan bu evliliğimizin daha ilk kademesi. ikinci dersimde inşallah bundan sonraki dersimde hemen ilk düğmeye basacağız. Nişanlılığa girmeden evvel bu farklılıkları ortaya koyalım. Bu farklılıkların... Bu haliyle kalması Hayatı zehirden merak eder Bunun hakkından kim gelir? Kim gelir? Eğitim gelir Eğitim Herhangi bir kimseyi Eğitime aldığınız zaman En azından annesinin ve babasının Çocuğu üzerindeki Şakile demiş olduğumuz huyunu Mayasını kökten Zaten atamaz kötülükler, Ama ne tür durma sokabilir? Vücudundaki Negatif gücleri Törpüleyebilir. Günümüzdeki ekranlarda, basında, yayında ne kadar kötülükler, ne kadar işe yaramaz fikirler, tavırlar, yüz kızarcı suçlar görüyorsanız bunun altında şakile yapmaktadır. O şakile yani takvayı fucura galip getirme gayretinde olmayanlar fucura mali olmuşlardır. Yani kötülüğe mali olmuşlardır, Günahlara mali olmuşlardır. Ve bir düşünebiliyor musunuz? Biz bugün Yunan askerine değil Bulgar askerine değil Alman askerine değil Ve şu anda biz gıybetlere Mağlup olmuşuz Yalana mağlup olmuşuz biz Yani her cins çağdaş günahları Adeta mağlup olduk Nerede buna gösterme reaksiyon nerede Tepki nerede Niçin bu günahlar bizi böyle kuşatmış İşte evlilik hayatının Adaylarına göstermiş olduğumuz iki farklı aileyi bir araya geçeceksin kolay mı? Kan uyuşmazlığı dahi insan öldürüyor Öyleyse yarın nişanlandıktan sonra Bu benim nişanlım Diyerek cici mayını Sevgi kimliğini duygusal kimliğini Öne çıkartmış olan kardeşlerimizin 3-4 ay sonra Aynı güzelliği aynı sevgiyi Aynı anlayışı gösterememesinin altında Bu vermiş olduğum Farklılıkları Fark etmemek ve bu farklar üzerinde Fedakarlığını ve çalışkanlığını Ortaya koymak yapmaktadır Bunu sizlere takdim edeceğim Ama nasıl? Yine Bilgilerle, belgelerle Ve sizin anlayacağınız Kıvama sokarak Ailenin kuruluş Safasında önemli görmüş olduğum Bu husus yani Şakile konusu Bir de Allah için Elinizi vicdanınıza koyun Mizan başında Huzur-i Lahye'de, Mahkeme-i Kübra'da Bugün yemeyip yedirdiğimiz Giymeyip gidirdiğimiz En küçük bir rahatsızlığına karşı Hayatımızı zehir etmiş olduğumuz çocuklarımız yüzünden Mahcup olmayalım Sizden tek istediğimiz Bizi dinleyen tüm kardeşlerimin Allah için söylüyorum Çocuklarınızı 0-6 yaşına kadar Öyle bir eğitim tezgahına Takva tezgahına Anlayış tezgahına Fedakarlık tezgahına, ümit tezgahına, cennete aday tezgahına alın ki ölünceye kadar rahat etsin çocuklarımız. Yoksa bu yavrularımızın büyüyünce hayatları zehir zembelek oluyor. Hayatın girdabına girmiş olan bu insanlar bin bir ümitle evlenmiş olduğu ailesini terk ederek kirli havaların bulmuş olduğu gece saat birlere kadar ikilere kadar kahvehanelerden gelmiyorlar. Bir zamanlar nişanlanmış olduğu nişanlısının fotoğrafını muska gibi ceminde taşıyanlar aynı nişanlısına evleniyor, tille tokat giriyor, dövmeye çalışıyorlar. Ne oldu ki böyle oldu? Ben senin uğrunda hayatımı ortaya koydum. Sen almazsan ben intihar ederim diyenlere hangi hal geliyor ki? Hangi hayat taze karşı karşıya geliyorlar ki? Birbirlerini öldürecek, birbirlerini dövecek ve birbirlerine düşman olacak bir noktaya kadar geliyorlar. Bunu düşünmeden, bunları anlamadan Bunları kavramadan Ne ortaya koyabiliriz ki? Kocana itaat et Aman hanımını söz dinle Bunlar kız artık Altyapısı yok, yakıtı yok Gücü yok, imkan yok Kupkuru cümleler oldu bunlar artık Bunları hayata çevirecek bir şey lazım Bu da inançtır Bu da imandır Bu çerçevede konuya baktık Ve dedik ki tekrar tekrar söylüyorum Bu problemler ve buna benzeyen veya benzemeyen problemlerin hepsi ancak ve ancak eğitimle çözülür. Ve bozuk kişilik yapısı eğitimle kontrol altına alınabilir. Ancak, tekrar söylüyorum, ancak eğitimle bir kişilik yapısı, bozuk kişilik yapısı, yani şakilesi, yani mayası, yani sinetinin bir kontrol altına alabiliriz. Bugün... Geçen dersinde söylemiş olduğum gibi tüm ilgili kurumlara söylüyorum ki boşanmak için mahkemeye giden tüm ailelerim, devlet gücüyle, belediye gücüyle, müftülük gücüyle, eğitim gücüyle bunlara bir kurs verelim, ders verelim. Yüzde 60 bu mahkemeden vazgeçmezse ben namirdim. Bu kadar açık konuşurum. Cehaletin kurbanı oldu bugün.